Alhamdülillahi Rabbil Alamin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Vemmel istisna'u İstisna'ya gelince Beyan-ı Taghir'den biri de istisna idi Bir önceki tahsisti onu anlattık Şimdi istisna'ya geldi Lafzul istisna. Şimdi önce şunu söyleyelim istisna o derken o istisnadan kastettiği mastar manasıdır. Yani mütekellimin vasfı olan manadır. Ne demek? İstisna etmek mastar manası. İstisna etme işini kim yapıyor? Mütekellim yapıyor. Dolayısıyla mütekellimin vasfı olan manadadır. El istisna kelimesi. Bunu söylüyorum çünkü biraz sonra bunun üzerine tekrar geriye dönecek. O zaman anlayacağız onu. Lafzun istisna istisna lafsı nedir? Hakikatin ıstılahiyyetun. Lafzı ıstılahana göre hakikattır. Nerede? Fil muttasil el munqati'. Bir muttasıl kısmı var, malumunuz. Bir de münkatı kısmı var. Hem muttasıl da hem de muttasıl olan olanda nedir? Hakikati ıstılahiyyedir. Hakikati ıstılahiyye diyor. Yani nahivcilerin ıstılahına göre her ikişinde hakikattır. Lugaten istisna her ikişinde hakikat değil. Sadece muttasılda hakikattır. Munfasılda nedir? Mecazdır. Çünkü orada bir şey istisna etmiyorsunuz. Dolayısıyla orada nedir o? Mecazdır istisna kelimesi. Onu şöyle diyor. Milaniza'in hiçbir münazaa yok ıslahî olarak istisna kelimesi nedir? Hakikattır hem muttasılda hem munkatığda. Ve inkânesi istisnai mecazatin fil munkatıği İstisnai munkatığda istisna sigaları yani illa ve benzerleri, istisna sigası dediği odur. Onlar nedir? Mecazdır munkatığda. Öyle mi? Evet. Niye mecazdır? Ebrezüngü şöyle dedik. Munqatı da zaten ne yok istisna yok. Yani hakiki bir istisna söz konusu değil. O itibarla orada mecaz olur. Ne istisna edatları, illa ve benzerleri. Şimdi velida yani li-kennisu yaqul istisna hakikatan fil-muttasili mecazen fil-munqatı böyle olduğundan dolayı kusseme ila kismayni İstisna iki kısma taksim ediliyor Demek ki o taksim Neye göre yapılan taksim Edatlara göre yapılan taksim İlla ve benzerlerine göre yapılan taksim Femuttasilun <gülüyor> İstisna iki kısım Birincisine <gülüyor> istisnai muttasil Bu nahi bilgisi Biraz sonra usul konusuna girecek ki Konu ağırlaşacak Muttasıldır İmmena <gülüyor> istisna o. Bu istisna men ederse. Şimdi men'a kelimesinin tahtındaki hu zamiri nereye gidiyor? Ta baştan mel istisna o dedik ya. O istisnaya gidiyor. Oradaki istisnadan maksadın mazhar manası mütekellimin vasfı olduğunu söylemiştik. Ne demekti o? İstisna etmek, istisna yapmak. Bunu kim yapar? Müteellim yapar o istisna mütekellimin vasfı peki burada mena'nın tahtındaki huve zamiri ona raci zamirin raci olduğu o istisnadaki biraz önce verdiğimiz mütekellimin vasfı olan istisna etmek dediğimiz mastan manası zamirden de aynı mana mı murattır hayır değildir böyle bir şey var mı? var buna ne diyorlar maanide isti, bedirde istihdam diyorlar bunun istihdam. Yani zamirin merciinden bir mana, zamirden başka bir mana eğer alırsanız bunun adına istihdam derler. Merci geride emmel istisna o derken oradaki istisnadır. Ondan muradbü tekellimin vasfı olan mastar manası istisna etmektir. Buradaki huva zamirinden murat ise istisna ama istisna etmek değil nedir ya İlla ve diğerleridir oldu mu? Yani istisna edatlarıdır Murat. Çünkü onu göreceğiz zaten. Onu anlatacak bize şimdi. Ve biz velizâ derken ona nasıl mana verdik? لِكَوْنِ istisna i حَقِكَةً فِي الْمُتَصُلِ mecazen فِي الْمُنْقَطُ dedik öyle değil mi? Bu ne hakkında idi? İlla ve benzerleri hakkında idi. Taksimi bile ona göre yaptık. Dolayısıyla Mena'nın tahtındaki huvaz neye gidiyor? İstisnaya mı hangi anlamda? Edatları anlamında. Mena'a <gülüyor> dâlikel bu istisna men ederse, engellerse. Neyi engelliyor bu istisna edatları? Bazama yetenâveluhu sadrul kelam. Kelamın evvelinin kapsamış olduğundan bazı istisna ediyor, engelliyor, men ediyor. İstisna konusu şafirlerle hanefiler arasında usul açısından çok tartışılan konulardan birisidir. Birazdan göreceğiz onu. Mena ifadesini de özellikle o tartışmaya vurgu yapmak için kullanıyor burada. Bu sanlıf. Ne diyor? Femuttasilun. <gülüyor> <gülüyor> istisna muttasıldır. Hangi durumda? İmmena'a. <gülüyor> bu istisna edatı men ederçe İlla ve ahavatua. Yani onlar men ederçe ne mi ne diyor? Badama yetenaveluhu, sadrül kelam, kelamın evveli ki müstesna minhudur. Onun kapsamış olduklarının bazısını menediyorsa istisna, çıkarıyorsa demedi. Menediyorsa dedi özellikle. Men etmek ne demek? Hiç girmiyor. Yani müstesna minhuya onları yaklaştırmıyor. Müstesna minhuya verilen hükme onu yaklaştırmıyor illadan sonrasını. Menetmek o demektir ha. Eğer çıkarmak deseydi, ahrace ifadesini kullansaydı onun üzerine tartışacağız şimdi. O zaman ha girmişti de çıkarıyor onu anlarsınız. Halbuki burada öyle bir durum yok Hanefi usulcülere göre. İstisnada ne var? O istisna edatıyla onu kullanan kişi ne yapıyor? istisnanın sonrasında edatın sonrasında kalan müstesnayı müstesna minhuya girmesini onun hükmüne dahil olmasını men ediyor dahil değilsin sen diyor bunun anlamı şudur bana yüz kişi geldi ellisi müstesna desem bu şu demektir hanefi usulcülere göre bana elli kişi geldi bu demektir manası bana elli kişi geldi ha yüz kişi geldi de sonradan ellisi çıkarıldı böyle bir şey yok diyor Hanefiler bana elli kişi geldi demektir diyor mena'nın anlamı da odur zaten ne yapıyor mena'a İnna'dan sonraki müstesna'yı öncesinin sadrül kelamın hükmüne girmesini men diyor. yani ne diyor o yoktur diyor o meşgutun anhudur diyor ondan mahit yapmıyoruz diyor benim mahit yaptığım hangisi kalanlar Hükmü onlara veriyorum. İlladan sonrasına hüküm vermiyorum diyor. Dolayısıyla bana 100 50 kişi müstesna bana 100 kişi geldi demek bana 50 kişi geldi demektir. O müstesna olan 50 kişi o an budur. Ondan bahis yapmıyoruz biz diyor. Hanefi usulcülerine göre içti budur. Gerekçesini anlatacak tabii ki. İlmana Ranikelist tabadama gitenevelu sadrul kelam kelamın evvelinin içermiş olduğu bazı bu istisna edatı men ederse. Ba'da ifadesi geçti orada. Ba'da ma dedi. O ba'z kelimesi nedir? İhtirazun anil istisna'il mustariqi. Kaplayan istisnadan ihtilaldir. Ne demek? Müstesna ile müstesna minhu aynı olursa Buna istisnai müstahrik derler Ondan istisnadır Yüz kişi müstesna bana yüz kişi geldi Bu nedir bu? Buna istisnai müstahrik derler Çünkü illanın mabadi ile makabli kabli Aynı O itibarla onu e, Konunun dışına itmek Tarifin dışına itmek için çıkarmak için Ne dedi orada? İstisna edatı men ediyor <gülüyor> Engelliyor neyi? Kelamın evveli yani müştesna minhun'un kapsadığı bazı fertleri engelliyor. Hepsini değil demek istiyor. Neden men ediyor? En duhu lihi duhu bazı. o bazın girmeşinden engelliyor. Men ediyor. Ve car mutallikum bimena'a ankil machine'e taalluk ediyor menaya. Neden men ediyor dedik zaten? Anduhu o ubadın yani müstesnanın. Baldan murat nedir burada? İlla'nın sonrası ki müstesnadır. Onun girmesini engelliyor. Nereye fi hukmihi? Ey hukm-ı satr-il kelam. Kelamın evveli ki minhuya verilen hükümdür o. O hükme girmesini engelliyor. O hükme hiç giremiyor demektir. Ha engelliyor onu demek. Yoksa girdi de çıkarıldı falan değil bu şafirlerin görüşüdür. Hiç girmiyor hükme. Ona engelliyor. Ve inima kale in Şimdi o konuya geldi. Musannıf ne dedi? Femuttasilun in mena'a Men derse istisna edatı dedi. Niye mena'a tabirini kullandı da ahrace kelimesini kullanmadı? Im mena dedi i̇n mena'a dedi musannıf. Ve lem yekul in ahrace demedi tarifte. Yani istisna nedir? Femuttasılun in mena dedi. in ahrace demedi. Kuma fi ibaretil kavmi, kavmi ibaresinde olduğu gibi menfi kaydıdır. Menfi derken ve lem yakul in ahraja. O da bir nefi var bir de menfi var. Lem ile nefi ediyorsunuz neyi? Yaqul yani yekulu in ahraje. Nefy etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla menfidir o. Ahrace demek menfidir. Lemunun nafi Bu onun kaydıdır. Bazıları ne demişler? Bazıları demişler ki tariflerinde istisnafe muttasilun in ahrace demişler. İşte bazılarının dediği gibi burada in ahrace demedi müsnif in dedi. Niçin öyle demedi? In ahrace demedi. Onun gerekçesi bu. Li'annahu in urida al-ihraj an Çünkü ahrace deyip o ihraç ile hükümden çıkarma kastedilirse, edilirse fel bazı gayrı dahilin fihi fel baz yani müstesna gayrı dahilin dahil değildir neye fihi o hükme dahil değildir eğer bu kastediliyorsa, yani ahraca denseydi, in in denseydi, dense idi hangi durumda in ahraca istisna edatı çıkarırsa ve o çıkarmadan maksatta müstesnahi çıkarmak olursa nereden çıkaracaksınız onu? Müstesnamin hudan Eğer Murat bu olursa, fel bağdu gayrı dahil imfihi. O bazı dediğiniz müstesna hükm'e yani müstesna minhuya verilen hükm'e dahil değil ki neyi çıkarıyorsunuz? Hanefi usulcülere göre o hükme hiç dahil olmuyor ki neyi çıkarıyorsunuz? O zaman akılcı yerinde olmaz. Hatta yokluca dahil değil ki çıkarılsın. Ve in öriden elihraaj antenawil laft ha müstesna minhu lafsı bazı yani müstesnayı içermesinden çıkarmayı kastediliyorsa o kastediliyorsa yani müstesna minhu lafsı lafız şimdi lafızdan gidiyoruz müstesna minhu lafsı gânin kavim diyorsunuz illa zeyden orada müstesna minhure kavim o kavim lafsı <gülüyor> <gülüyor> İn uride alıkhat, antenavul lafsi, o kavim lafsonun içermesinden çıkarmayı, neyi içermesi Yahu müstesnayı yani Zeydi o misale göre içermesinden onu içermesinden çıkarmayı kastediyorsanız, veya Yahutta ikhath çıkarmayı neden? Rentihanihi <gülüyor> o müstesnanın anlaşılması, neden miner lafsi? Müstesnânın nafuzdan anlaşılmasından çıkarmayı kastediyorsanız, fela ikhaje çıkarma söz konusu değil gene. Niçün? Yani tenabul, bakın bahdu. İstisnadan sonra da o lafsın, o istisna edilen yani müstesna içermeye hala duruyor. Ya kavim lafsı zeydi içeriyorsa, istisna yapsanız da sadece lafız olarak bakıyorsanız o lafzın içerisinde hala zeyt var mıdır lafız olarak baktığınız zaman vardır tabi ki dolayısıyla çıkartılmaz söz konusu değil kavim dendiği zaman ki zeyt kavimden biri olması durumunda zaten istisna muttasıl olur yani onun tahtında var o el kavm kelimesinin altında var mı bu hala e var dolayısıyla yine bir çıkarma söz konusu değildir lafız olarak bakacak olursak Peki üçüncü bir şey daha söylüyor. Ve in urid bil ichradi en Eğer ichratdan axraj deseydi ve o ihraçtan menetne kastedilmiş kast edilmiş olsaydı. Neden men? Anıtohul. Zaten anıtohul-i hifye demiştik, değil mi? Müstesna'yı müstesna min hunun hükmüne girmekten men kast edilseydi dendiğinde edendiğinde. Fattsırıhi <fettasrihu bihi> buyu evla Men kelimesini, mena kelimesini. Sarahaten söylemek evladır. Biz de onu söyledik zaten. Ahracı deyip menayı kast edip mecaz yapmaya ne hacet? Menade hakikatını kast için Oldu mu? Yani ahracı fattsılun, in ahracı deyip ahracı mena a manasında mecazdır. Bu kast edilmişdir. hiç ne hacet mecaza? Menanın biz zat kendisini cikledi. O evladır biz de öyle yaptık diyor. Vel ba'u bi illa ve o edatlar men ederse neyle? Bi illa akhawatiha. İlla benzerleriyle men yaparsa. Mutaliqun bi men'e. Bu bir ansa ile anla-ı Ne diyor burada şimdi? Bi illa ve ile. Men neyle yapılıyor? İlla ve ile yapılıyor. İlla ve benzerleriyle niçin söylüyor? Bu ihtirazdır diyor. Konu dışına itmek içindir. Konunun dışında bırakmak içindir. Neden ihtiraz bu? <gülüyor> am kasır sınırlandırma, sair sınırlandırma nevilerinden ihtirazdır. am sair sınırlandırma nevileri var. Evet, ne üzerine sınırlandırma? Ammı, alâbâd-i mâyeten hu kapsadığı fertlerden bazısına ammı sınırlandırma, sair sınırlandırma nev'ilerinden ihtirazdır. Nedir o nev'iler? Bu itiraz ettiğimiz nev'iler onu beyan ediyor. Min, mineşşartı ve sıfeti velgâyeti ve nahhü zalik. Diğer beyanı takdirler vardı ya, onlar da sınırlandırma yapıyor anında. Ama sınırlandırmayı neyle yapıyor mesela gayede? Gayeyle. Bedeli bazda bedeli baz ile yapıyordu, öyle değil mi? Burada ise illa ve benzerleriyle bunu yapıyor. Fe <gül> itiraz. Biri çıkıp diyor ki sizin yapmış olduğunuz bu tarif, üstü işte sayı muttasıl tarifi, efradını cami değildir. Biz de ona diyeceğiz ki doğru söylüyorsun fakat bizim baktığımız cihet farklı bakınız istisnaül mekil ve mevzun ve madud mekil ölçülen mevzun tartılan madud sayılan ama adedi mütekariptir bu yani fertleri birbirine yakın sayılan şeyler bunları istisna etmek neden mine terahimi, meselen mesela dirhemlerden istisna etmek nedir sahihun sahittir yapalım لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ Falanın bana bin dirhem borcu var tamam öyle mi bu alacağı var oldu لِفُلَانٍ عَلَيَّ hala benim üzerime oldu ben borçlu oldum falana benim bin dirhem borcum var İlla niyete burrin diyelim yüz buğday müştesna veya yüz kürrin diyelim yüz ölçek buğday müştesna bak diyor itiraz eden burada yüz ölçek buğday bin dirhemden istisna edildi ve bu istisna nedir sahihtir diyor halbuki bunların cinseli farklı bir işi dirhem para diğerine buğday bak istisna edildi ve bu istisnada nedir hem de muttasıldır çünkü diyor şimdi istisna'yı tarif ederken ne dediniz menet edecek dediniz. Bakın muttasıl olabilmesi için müstesna minhun'un kapsadığı fertlerden bazı menetme dediniz. Kapsadığı fertlerden bazı menetme dediniz. Bu ne demektir? Bu demektir ki müstesna'nın zaten muttasıl olabilmesi için ne gerekiyor? Müstesna'nın müstesna minhun'un fertlerinden olması gerekiyor. O fertleri siz men diyorsunuz? İktidarın hükme dahil etmiyorsunuz. Ama onun fertlerindendir. Bakın diyor. Ölçülen, tartılan, adedi mütekarip olan sayılan şeyler nereden istisna ediliyor? Bunlar dirhemden, dinardan istisna ediliyor. Bu istisna sahiptir. Peki dirhemin tahtına giriyor mu ölçülen, tartılan, adedi mütekar Girmiyor. Halbuki siz buna da müsteistisnai muttasıl diyorsunuz. Bak, istisna'yı muttasıl diyorsunuz diyor. O zaman sizin tarifiniz efradını camiye değil. Konuşalım. Önce bir Hanife ve bir Yusuf ve bu Hanife ve bu Yusuf'a göre nedir? Bu istisna sahiptir ve yutrahu kıymetü'l-müstesna minel el-müstesna minhu Hem istisna sahiptir diyorlar ve yutrahu tarh edilir yani atılır ne atılır kıymetül müştesna minel müstesna minhu müstesna neydi yüz ölçek buğday onun kıymeti atılır nereden geride geçen müstesna minhu dirhemdi bin dirhemdi oradan atılır ve bu istisna yapılır diyor ve buna da ne denir iştisna muttasıl denir diyor halbuki şişe göre bunun ne olmaması lazım iştisna muttasıl olmaması lazım ama İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf bunu yapmışlar o zaman sizin tarifiniz Afraatin camiye değil. Tarifinize göre bunlar mütesiş, istisnai muttasıl olmamalı. Cevap vereceğiz. <gülüyor> Velem yetenavel asadul kharij. Bak durumda şu ki kelamı nəveli bir hem lerdimindir hem ne yapmadı diyor. Lem yetenavel asadu kelamı evveli, yani bin dirhem, hem kapsamadı. Neyi kapsamadı? El kharij. Müstesna'yı kapsamadı. Yani yüz ülke bu odayı kapsamadı. Halbuki kapsaması lazımdı. Kapsadığının bir kısmını hük hükümden dışarı bırakma, yani hükme sokmamak, hükme girmeşini engellemek diye tarif ettiniz onu. E bu zaten ne yapmadı? Girmedi ki, kapsamadı ki on kelamını evveli. Neyi engelliyorsun? Yani bunun mutatı olması lazım demek istiyor çize göre. Halbuki i̇mam Azam ve İmam-ı Yusuf ne yapmış bunu? Kıymetini oradan düşürerek muttasıl yapmış. Cevap veriyoruz. Kullna el-kıyasu el-la yasahha. Kıyas nedir? Sahih olmamasıdır. Bizim yaptığımız istisna tarifi de istisna muttasıl tarifi nedir zaten? Kıyasa uygun olan tariftir. E kıyasa göre bu zaten olmaz. Siz olmaz diyorsunuz ya, biz de olmaz diyoruz. Hani siz bunu istisnai muttasıl yaptınız diyoruz. Yok yapmadık. Kıyasa göre bu istisnai, istisnai muttasıl değil. Bizim yapmış olduğumuz tarihte zaten kıyasa uygun olan tariftir. Değil hakikaten. Peki ama İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf so, Allah yapmışlar bunu. Ha onlar istihsana gitmişler. O ayrı bir konu. Bizim tarif ettiğimiz hangisi kıyasa uygun olan istisnai muttasıldır deriz. işin içinden çıkarız. Allah yeso <gülüyor> fakat İmam Azam ve İmam Muhammed rahimehumullah istihsanı istihsan yaptılar. Kıya-uygun değil zaten bu. İstihsan yaptılar burada ve gale ve dediler ki el mukaddarat Mukadderât ölçü ve tartı ile takdir edilen şeyler demektir. Ölçü ve tartı ile. Cins-i bir cinsdir manen. Bunlar manen bir cinsdir. Ve inkânet ecnasen sureten sureten bir kat cins olsalar da mana hepsi bir cinstir bunların neden Lennaha, çünkü mukaddarat ölçülen ve tartılan şeyler semenen, zimmette bot olarak sabit olurlar aynen derahim denamir gibidirler bu cihetten İstihsan yoluyla ne yaptılar bunları bir cinsten sayarak istisna ettiler ve mutasıl yaptılar istisnai ne demek zimmette semen olarak sabit olurlar ben deşeyim ki sana senin o rahleni 100 kile buğdaya satın aldım. Sen de sattım deseğin bu akit geçerli midir? Geçerlidir. Benim sana verecek olduğum ne? Bu akitte şu anda zimmetime sabit olan 100 kile buğday Ben o rahleyi 10 dirheme satın aldım deşem. sen de sattım deseğin olur mu olur? Zimmetimde sabit olan ne? Zimmetimde sabit olan o dirhem, dinar ne demişse Ha demek ki bak dirhem dina zimmette sabit olduğu gibi, aynen onun gibi ölçülen ve tartılan şeyler de zimmette sabit oluyorlar. O rahliyi bu kitapla satın aldım dedim mi, benim zimmetimde bir şey sabit olmadı. Rahliyi vereceğim, onu alacağım. Oldu mu? Başka bir şey vermem söz konusu değil. Zimmette sabit olma demek, aslında dünkü damat dersinde bunu açıklıyordu. ha. Neyse ona gene gireceğim. Çok girmeye gerek yok. Ve inkanet ecnasen sureten birkaç cins olsalar da Niye sureten birkaç cins de Estağfurullah. Niçin bir cins sayılıyorlar? Birkaç cins olsalar da Bir hem ayrı bir cins değil mi? Semen yani. Ama ölçülen tartılan bunlar ayrı bir cins. Farklı cins olsalar da sureten Bunlar ne sayılıyor? Bir cins sayılıyor. Niçin? لأنها çünkü bu muqadderat تشفت في الزمت سمنا zimmette semen سمن olarak ölçülen tartılan hepsi semen olarak zimmette sabit olur وَالْعَدَدِيَّاتُ اللَّتِي رَاتَ tu. Vel adediyat sayılan şeyler. Elleti la tefavetu, tefavetu efraduhu yani fertleri farklı olmayan, aynı olan ceviz gibi, yumurta gibi. Ne gibidir bunlarda kel mukadderati ölçülen, tartılan şeyler gibidir. Fi dalike zimmette borç olarak sabit olmak konusunda onlar da onlar gibidir. Vahuva Ne i̇şte cevabı vermiş olduk. Cevabı zaten başta verdik biz. Cevabı ne olarak verdik biz? Cevap, yani İmam-ı Azam'ın istihsan gerekçesiydi bu anlattığımız. Ama biz cevabı ne olarak verdik? Bizim tarifimiz efradını camiadır Çünkü yapmış olduğumuz istisnai muttasıl tarifi neyin tarifidir diyoruz? Kıyasa uygun olan istisnai muttasılın tarifidir. Sizin itiraz olarak getirdiğiniz kıyasa uygun değil ki. Onu biz de kabul etmiyoruz zaten. O nedir o? İstihsan yoluyla yapılandır. O bizim zaten konumuz değildi. Bizim tarif ettiğimiz kıyasa uygun olandı diyoruz. Ravay'i istisna o. Evet, geldik konunun en önemli yerine, istisnada. İstisna nedir? Tekellümün bilbaki baqi Yani ba'del müstesna. Müstesnadan sonra kalanı tekellümdür. Tekellümden murat nedir burada? Hükmü sıfat etme. Yani tekellümün hükmü ispat etmedir. Neye bilbaki kalana hükmü ispat etmedir. Neden sonra kalan? Badesunya müstesnadan sonra kalana hükmü ispat etmektir. Müstesna o meşkutun anudur. Ona ne ispat ne nefi hiçbir şey yapmıyoruz biz. Biz istisnada sadece ne yapıyoruz? İstisnada yapmış olduğumuz müstesnadan sonra Halana hüküm ispat ediyoruz. Müstesna'ya hüküm ispat etmiyor muyuz? Hayır. Nefi etmiyor muyuz? Hayır. Hanefi usulcular böyle diyorlar. Şafiler ne diyorlar? Şafiler diyorlar ki istisna nefiden sonra ispat, ispattan sonra nefidir diyorlar. Bu ne demektir? Hem müstesnaminhuya minhuya hem de müstesna'ya hüküm ispat ediyorlar. Müstesna da ispat yapıyorlarsa Müstesnadan nefi yapıyorlar. Müstesnamin hoda nefi yapıyorlarsa müstesnada ispat yapıyorlar. Hanefiler öyle yapmıyor. Hanefiler diyorlar ki istisna nedir? İstisna tekellümün bil baqi ba'de sonra kalana tekellüm yani hüküm ispat etmedir diyorlar. Peki müstesna o meşkutun anhudur. Ona dair bir hüküm ispatı yoktur diyorlar. Gerekiyor okuyacağız şimdi. Evet bunu anlayalım. Bir misal vereyim aslında ikisinin görüşündüğü misal üzerinde tatbik edelim <gülüyor> li fulanin aleyye aşaratun illa selaseten li fulanin aleyye aşaratun falana on dirhem borcum var dese birisi bu nedir bu ikrardır bu nedir bu ikrar ihbarim inşa'i bir cümle ikrar ediyor ikrar inşa'dır yani şeriata göre e, inşa'dır Şeyden bahsetmiyorum sarttan Nahif'den bahsetmiyorum Ve fulanın aleyye aşaratın Falanın bende on dirhem alacağı var İkrardır bu İlla <gülüyor> telateten Üç müstesna Hanefiler ne diyorlar Hanefiler diyorlar ki bu adam Şunu söylemiştir Benim falana yedi dirhem borcum var Üç terem hakkında O meşgütünü anudur onun hakkında konuşmuyoruz Badet dünya diyorduk ya Müstesna'dan sonra Ha, onu söylemek ona hüküm usfat etmek yani bu ne demektir benim falana yedi dirhem borcum var demektir üç dirhem onun hakkında konuşmuyoruz biz ona dair ne müşbet ne menfi bir hüküm vermiyoruz bu demektir şafiler ne diyorlar şafiler diyorlar ki rahimehumullah <gülüyor> burada diyorlar bir ikrar var li fulanın aleyye aşaratun bu nedir bu bu ikrar Nedir bu? Benim falana on dirhem borcum var demektir. Bunu ikrar etti adam. Şimdi bunu ikrar etti dediğiniz an müstesnayı hükmün içerisine, ikrar hükmünün içerisine soktunuz. Bunu dediğiniz an girdi oraya o. Çünkü nedir diyor şafiler? Benim falana on dirhem borcum var demektir diyor. Ondan sonra illa telasiten diyerek ne yaptı? So illa'nın so illa ve sonrasıyla kelamın evveline araza yaptı. Dolayısıyla tearaza tesakkata üç dirhem böyle düştü. Mu araza yoluyla düştü diyorlar. Biz öyle demiyoruz ha dikkat edin buraya, burası önemli. Niye önemli onu da söyleyeyim? Çünkü bir sonraki ders. ''La ilahe illallah'' ile ilgili. Orada da istisna var. Orada ciddi tartışmalar var Hanefilerle ile Şafiler arasında. Burayı güzel anlamamız lazım ki oradaki o tartışmaları anlayabilelim. Dolayısıyla burada demek ki Fulanın aleyye aşaratun'' ''İlla telaseten'' de Hanefiler diyorlar ki ''Burada kişi benim falana yedi dirhem borcum var.'' böyle ikrarda bulunmuştur diyorlar Şafiler öyle demiyor Şafiler diyorlar ki bu adam öncelikle on bir hem borcu olduğunu ikrar etti inna telaketen diyerek kelamın sonu kelamın evveliyle taarruz etti keharaza tesakata kuralına göre tearruz ettiği miktarda düştü ha demek istiyor işte ki ikrara girmişti o üç onun için de hüküm sabit olmuştu onun için dedim ki size, وَفُلَانِنْ عَلَيْيَ عَشَرَةٌ derken, Falanın, falana benim on dirhem borcum var. E dediniz mi zaten bu ikrar budur dediniz mi? On dirhemi ikrar ettiniz zaten. Ondan sonra taarruz ile yani araza yoluyla ne yaptınız? Üçü düşürdünüz diyor şafiiler. Demek ki müştesnayı önce hükme sokuyorlar, onun için bir hüküm ispat ediyorlar. Ondan sonra illa ile ne yapıyorlar müstesna o hükümden çıkarıyorlar onlarınki bu zaten ispat varsa öncesinde sonrası nefidir nefi varsa içerisinde öncesinde sonrası ispattır diyorlar bunun anlamı da budur çünkü <gülüyor> li fulanın aleyya şaratun ispattır benim ona on bir hem borcum var İlla selaseten ne oldu nefi oldu selaseyi nefyetti çünkü geriden onun içerisinden çıkardı o nefyetti. bunu söylüyorlar ama biz şöyle demiyoruz. Evvela onu söyleyelim. Şimdi okumaya devam edelim. Ve <tık> o el istisnau tekellümün bilbaki bades sünnya. sonra kalana tekellüm neydi? Hüküm ispat etme. Kalana hükmü ispat etmedir. <tık> <tık> Ey bades el müstesna. Sünnya ne demek? Müstesna demek. Onu tefsir etti. Müstesnadan sonra kalana hüküm ispat etme. Yani bakın şimdi ifadeye. İstisna neymiş? <gülüyor> Ennehu istisna hanefi usulcülere göre. Nedir? İstihracun suriyun. Suretsel bir istisna var burada. İstihrat çıkarma var. Yani çıkarma nerede? Surette. Hakikatta bir çıkarma yok. Hakikatta çıkarmanın olabilmesi için müstesnanın müstesna minhüye verilen hükme girmesi lazım. Şafilerin dediği gibi girmiyor ki ha girmiyorsa illa ile bir istihraç var hakikaten bir çıkarma var ama bu çıkarma nedir surette kalan bir çıkarmadır hakikatta bir çıkarma yok çünkü müstesna müstesna minhunun hükmüne girmiyor girseydi hakikaten çıkarma olacaktı girmediği için surettir ve beyanın maneviyun ve bu istisna nedir manaya nispet edilen bir beyandır oldu mu Hakikatan nispet edilmiyor ha manaya nispet ediliyor İz çünkü el müstesna o illadan sonra olan müstesna var ya benim verdiğim deminki misale göre selase var ya lem yurat evvelen önce kast edilmedi ki ne demek istiyor önce kast edilmedi ni aleyhi haşaratun derken tabi illa, illa selasete ne diyorsunuz o zaman bu selase öncelikle benim falana borcum var, ikrarına girmedi. Kast edilmedi orada o. Oldu mu? Evvela girmedi. Nehru kavlihi ta'ala. Diyor Hanefilerin, şimdi vereceği misal, meseleyi çok daha net anlamaya yöneliktir. Bakınız. Mevla ta'ala buyuruyor, Bismillah. Fe lebise fihim illa hansine ama. Sefihim, Nuh aleyhisselam kavmi içerisinde bekledi en fesanetin bin sene illa 50 ama 50 sene müstesna şimdi burada eğer illadan sonra olan 50 amayı yani hamsina ameni geriye müstesna minhüya dahil edip çıkaracak olsanız tenakuz lazım gelir ne lazım gelir fenakol evet. lazım gelir çelişki lazım gelir niye Çünkü derseniz ki burada felbisefihim mu aleyhisselam kavmi çelişinde bekledi elfe çenetin bin sene bekledi bak bak bin sene bekledi hükmü bekleme hükmünü bin seneye yüklerseniz verirseniz ondan ne olur bu şimdi bu bu ihbari bir kelamdır geçmiş zamana ait ihbari bir kelamdır bir hüküm ortaya koyuyor ve Mevla Teala bunu söylüyor nedir bu sadıktır doğrudur bin sene bekledi i̇lla o zaman siz ne yaptınız bin sene içerisinde elli girdi ise ve ondan sonra illa ile bunu çıkardıysanız o gerideki sadık olan sözü ne yapmış olursunuz? Tekzim etmiş olursunuz. İşte bunun adı tenakkuzdur. Bu tenakkuz lazım gelir burada. Öyleyse nedir bunun manası? Bunun manası bu ayetin manası şudur Noh aleyhisselam kavmi arasında 950 sene bekledi demektir. Yoksa 1000 sene bekledi e ee? e bitti hüküm bitti. Ondan sonra 50 seneyi oradan zaten çıkaramazsınız ki onun için hiç girmedi oraya diyeceksiniz. Bu çok net anlatıyor Ha Hanefi görüşünü. Peki kafiler buna cevap verecekler mi verecekler? Ama Hanefilerin görüşünü net anlatıyor. Dolayısıyla o 50 sene oraya hükme hiç girmedi zaten. Dolayısıyla bu ayet ile ifade edilen nedir? Bu ayette ifade edilen Muhammed aleyhisselam kavmi içerisinde 950 sene bekledi demektir diyoruz. Vel muradu tismiyati ve 50 sene 950 senedir burada Murat. Ve sukutul hukm bil muaraza. hani Şafilere göre muaraza yoluyla hüküm sakıt olmuyor muydu? Oluyordu. Hani li fulanın aleyhi asharatun. Şafilere göre yorumluyoruz onu şimdi. Falan için e, falana benim 10 dirhem borcum var. Bu ikrar ise böyle. Ondan sonra illa selaseten geliyorsa, illa selaseten için ile ne diyorlardı? Muaraza yoluyla oradan çıkarıyor bunu diyordu. Tearaza, tesakata olur. Üç, onun içerisindeki üç ile muaraza edip o üçü düşürdü diyorlardı. İşte diyor ki, وَسُقُوتُ hukmi Hükmün düşmesi, بِالْمُعَرَزَةِ مُعَرَزَةِ مُعَرَزَةِ اِلَى وَلَوْ بِوَجْهِنْ Velev ki bu hükmün düşmesi bir vecih ile olsun. Bir vecih derken muaraza vecih ile olsun. Beyanı takhir olması cihetiyle olmasın demek istiyor. Sadece muaraza cihetiyle olsun. Nedir bu hükmün düşmesi? Haliyyun inşaiyyun. Ne demek? Haliyyun hal zamana nispet edilir. İnşaiyyun inşa ile ilgilidir. Biraz önce aslında okuduğum لِفُلَانِنْ عَلَيْيَ عَشَرَةٌ illa سَلَاسَةً budur ha inşadır çünkü bu hali gün hali tabirini niye kullandı? hal zamanla ilgilidir geçmiş ve gelecek zamanla ilgili değil neden? çünkü inşa halidir zaten bunu sana 10 TL'ye sattım aldım dedin şu anda ne oldu? inşa oldu Nedir bu? Şu anda oldu. Halidir. Hal zamanla ilgilidir. Bakınız bu hal zamanla ilgili olanda muarazayı düşünebilirsiniz diyor Hanefiler. Ama siz bir kural koyuyorsanız bunu sadece hal zamana ait olarak koymuyorsunuz. Geçmiş zamana ait olarak da gelecek zamana ait olarak da adede ait olarak da her şeye ait olarak da koyuyorsunuz. Muaraza bakınız bu dediğiz, hukum, hükmün düşmesi, hakikaten hüküm düşüyor burada. Bunu ancak inşai hali ve inşai olan bir kelamda uygulayabilirsiniz, ama diğerlerinde uygulayamazsınız. İkbari kelamda uygulayamazsınız. Neden uygulayamazsınız? Çünkü tenakul lazım gelir biraz önce söylediğimiz gibi. Hali ve inşaiyun. Fela yutasavvuru fil ihbar anil harik. Harikte vakı olan bir şeyden haber vermede ne olamaz bu? Tasavvur edilemez. Bu dediğimiz ne? <Gülüyor> Hükmün düşmesi tasavvur edilemez. Hiç girmemiştir demeniz lazım bizim dediğimiz gibi. Latince mani'l madi özellikle maziden haber vermedeki biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerime haber veriyor değil mi? Fele <gülüyor> bi tefih ayet-i kerimesi. haber veriyordu. Dolayısıyla orada ne yapamazsınız? hükmün düşmesi vardır diye tarz yoluyla diyemezsiniz çünkü çelişki olur. Biraz önce çelişkiyi anlattım. Özellikle mazi diyor istikbal, istikbalde de aynıdır. Sadece halde belki sorunu halledebilirsiniz diyoruz biz şafilere, inşai olanlarda. Felâ yutasavvuru fil ihbar ve fil adet. Adette de tasavvur edilemez. Neden? Çünkü adet has bir lafızdır. Eğer siz muaraza yoluyla o has lafız olup, metnünü katan ifade eden adetten muaraza yoluyla, bir takım sayıları düşürecek olursanız sizin aşarak kelimeniz ne olur? Mecazen yedi de kullanılmış olur. Bir önceki verdiğimiz misalle. Dolayısıyla hakikat varken mecaza gitmeye ne hacet? Diyoruz onun için sayılarda da olmaz diyoruz. Ke kavlihi Teala Mevla'taala'nın kavli keriminde olduğu gibi ke kavlihi metne dönelim şimdi. Bu konuyu bitirdik. Metne bir dönelim. Metinde ne diyorduk? Vahuva istisnamedir. Kellemum bil baqi ba'de sunne. sonra kalana hüküm ispat etmektir. Ne gibi? Onun misali bu. <gülüyor> Ke taala Mevla teala buyuruyor onun gibi. Bismillahirrahmanirrahim. En yaktule mu'minen illa hatan. Ve ma kana lil mu'minin hiçbir Müslüman için, mümin için yoktur. Olmamıştır. Ne? En yaktule öldürmesi. Kimi? Mü'minen bir başka mü'mini. Hiçbir mü'min bir başka mü'mini öldüremez. Nasıl? Kasten de öldüremez, hataen de öldüremez. Bu niye söyledim? Buradaki istisna müferrağdır. İstisna nedir burada? Mufarrağdır çünkü müştesna minhu yok. Müştesna minhu nedir burada? Kasten ve hataen demektir. Her iki şey yani. Ha, hiçbir şekilde öldüremez. Hiçbir şekil neyi Ne kasten öldürebilir, ne hataen öldürebilir. Şimdi bakınız. İlla hataen. Hataen öldürme müstesna. Eğer biz tutar, hataen öldürmeyi geriye hükmün içerisine sokacak olur, ondan sonra çıkaracak olursak mana ne olur biliyor musunuz? Mana şu olur. Hiçbir mümin, bir başka mümini kasten öldüremez ama hata'nı öldürebiliriz. Mana bu olur ha. Haşa böyle bir mana doğru değil. Tabi zaten Şafiilerde hoş buna istisnai, munkatıl diyorlar, mutasıl demiyorlar ki onlar da aynı manayı çıkarıyorlar bizim çıkardığımız manayı. Söyleyeceğiz onu birazdan. İlla hata'n fe bu kavli kerimin manası şudur. Leyselahu <gülüyor> hiçbir mümin için yoktur. Zalik başka bir mümini öldürmesi amden kasten öldürmesi yoktur mana budur hatan öldürme ayet ondan onun hakkında hüküm vermiyor meşkutun anhudur o ondan şükürt edilmiş onun hükmünde konuşulmuyor başka ayetler onu anlatıyor hanefiler böyle demiyor muydu müstesnadan sonra kalana hüküm ispat ediyoruz müstesna onun hükmünden bahsetmiyoruz biz la kavli kerimin manası şu değil enne lehu mümin için vardır zalike hataen öldürme yani başka bir mümine hataen için hataen diyorum zaten hataen öldürme vardır manası bu demek değildir ha. eğer tutarda siz müstesna önce müstesna minhun hükmüne dahildir sonra çıkarılmıştır derseniz yani nefiden sonra ispattır derseniz geride nefiyettiniz. neyi ettiniz kasten öldürmeyi aslında hatan öldürmeyi de nefret ettiniz. ama dahildir derseniz ha illa hatan deyip onu çıkardınız ne demek oldu öldürebilir demek oldu değil mi ama murat mana bu değildir <gülüyor> bu haramdır hatan öldürme de haramdır yani araştırma inceleme yapmadan hataya düşüp adamı öldürdün bu nedir bu yanlıştır, haramdır bu da. Zaten veliza hatanı öldürme haram olduğu için ve cebetin kefaretü, kefaret vaciptir. diye ödeyecek, artı kefaret var. Ve şafi'i rahimahullah, İmam şafi rahimahullah hamelahu bu kavli kerime hamletti alel munkat'u'i, istisna-i munkat'ıdır dedi. İstisna-i olunca mana ne oldu? Mana şu oldu. İlla <gülüyor> hataen şu demek oldu. Lakin me hata ileyse ki kaddil amdi demek oldu. Hataen öldürme, kasten öldürme gibi değildir. Hangi konuda? Fi <gülüyor> kısas. Kısasın gerekli olmaz. Başka yerden okuyorum. Sizin kitabın kenarında da bu kayıt var dersem. Yani kısasın lazım olması konusunda, munkatı yaparsanız mana bu olur. Kısasın lazım olması konusunda hatan öldürme amden öldürme gibi değildir der. فَاِنِ اِذِنْ لَا يُفْهَمُ جَوَازُ قَبْلِ Bu durumda hatan öldürmenin cevazı da çıkmaz diyerek kendilerini, kendi görüşlerini ortaya koydular. Peki. قُلْنَا لَا نُشَلِمُ Burada istisnai munkatı'nın sahih olmasını kabul etmeyiz. Böyle istisnai munkatıdır dedin de olmadı öyle. Kabul etmiyoruz biz bunu diyor Hanefiler. Neden? Nere fil müferrak. İstisnai munkatı kabul etmeyiz biz diyor Hanefiler. Önem şüllim. Farz edelim ki istisna munkatı olduğu zaman da munkatı da olabilir bunu kabul etsek de fel asl muttasilu asl olan nedir? değil istisnanin muttasıl olmasıdır. Ve la muqtadiy el anhu. Bu muttasıl olan asıldan dönmeyi gerektiren bir şey de yoktur burada. Fe inkel bi itraz da. El misalun ju'i la yusbitu el kulliyete. Bir çıkıp Hanefi'lere der ki: Ya bir bir misal verdiniz. Bir misal ile cüci misal dediğim bir tane misal. Bir misal ile külli olan kaide ispat edilir mi? Külli kaide dediğimiz nedir? Ettekelüm yani istisna nedir? Ettekelüm ilahkiye söylediğimizdir yani. Ettekelüm bil baqi ba'da ya Böyle bir külli kaide çıkardınız. Neyle bir misal ile. Böyle şey olur mu? diye bir itiraz yapılacak olursa deriz ki kulna deriz ki o şahidun la misalun. Ya burada getirdiğimiz misal değil şahittir delildir delil. Misal olarak getirmedik onu biz. Delil olarak getirdik onu. niteki mücbiriye bakarsanız diyor ki Halefit Tavdih Tavdih'te şöyle diyor. Hadih elayetül kerimatu aqva delilin alake minhi tekkülmen bil baqibad es Delildir bu şahittir yani. Peki burada kalalım. La ilahe illallah misaline inşallah bir sonraki derste geçeceğiz. Damattan da az okuyacağım size. Fazla değil inşallah. O dün kalan konuyu tamamlayayım. Evet. Konumuz şu idi. Evvela ben konuyu özetleyeyim siz kitapları açarken. Bir önceki derste demiştik ki bir adam bir kadınla evlenirken mehir olarak dirhem koydu. Daha sonra Kadın bu bin dirhemi teslim aldı. Kocası ona verdi onu. Hemen daha aralarında zifaf olmadan kocasına attı bin dirhemi ona teslim etti. Kadın da bu Ali cenaplığa karşı tuttu bin dirhemi kocasına hibe etti ve teslim etti. Aldı kocası bin dirhemi. Fakat daha henüz aralarında zifaf olmadan, duhul olmadan adam bu kadını boşadı. Olacak hadise değil ama oldu. Boşadı. Onu. Ne yapar dedik? Adam bin bir hemin yarısını kadından alır dedik. Gerekçe olarak neyi gösterdik? Halbuki bu adam kadına hiçbir şey vermedi ki sonuç itibariyle. Ya vermişti tamam ama verdiğini kadında ona hibe etti. Ve sonuç itibarıyla hepsini aldı. Normal durumda böyle alıp vermeler olmasaydı Mehir de bin dirhem olarak konulsaydı ve zifaf olmadan, ilişki olmadan adam karısını boşasaydı bu adam ne alacaktı? Yarısı ne alacaktı diyorum estağfurullah. Karısına ne verecekti? 500 dirhem verecekti. Öyle değil mi? 500 dirhem vermesi gerekiyordu. E şimdi burada kadın bin dirhemi kocasından aldı mehir olarak ondan sonra bunu tekrar kocasına hibe etti ve Adam da ilişkiden önce, zifaftan önce, duhulden önce tuttu, kadını boşadı. Ne yapar diyoruz? Adam kadından 500 dirhem ister dedik. Niye? Gerekçe neydi? Çünkü burada söz konusu olan dirhem veya dinar. Yani para. Para akitlerde ve feşiklerde tayin ile tayin etmez anlatmıştım onu dün üzerinde durmayacağım ona bağlı olduğu için söylüyorum Tayin ile tayin etmez dolayısıyla bunun sonucu olarak kadının kocasından alıp tekrar kocasına hibe ettiği nedir başka paradır hüküm olarak böyledir başka bir şeydir o başka bir şey hibe etmiş gibidir e düşünün ki nehri aldı hibe etti falan diyoruz bunların hiçbiri olmasa Nikah yapıldıktan sonra kadın bir evi kocasına hibe etse, kocasının olur mu? Olur. Ondan sonra da adam kadını ilişkiden önce boşasa kadına ne verecek? Sadece mehirin yarısını verecek. O hibe ettiğini verecek. Yok öyle bir şey yok. Başka bir şey hibe etse onun olacaktı zaten. Dolayısıyla burada kadının hibe ettiği, alıp da hibe ettiği, mehir olarak alıp da hibe ettiği nedir? Adamın hak ettiği şeyden başka bir şeydir. Dolayısıyla onu devre dışı bırakın, mehir konusunun içerisine katmayın, diyor. Niye? Ayrı bir şeydir o. Tayin ile tayin etmez çünkü dedik. Dolayısıyla adam yarısını alır demiştik. Şimdi misali dirhem dinardan çıkarıp, ölçülen tartılan şeylere getiriyor. Allah'ın hikmeti, Usülde de okumuştuk. Mukadderat dediğimiz ölçülen tartılan şeyler kendi aralarında farklı cins olsalar da dirhemlerle neşi var bunların? Zimmette sabit olma cihetinden ittifakı var. Bu itibarla biri diğerinden istisna edilirse muttasıl olur demiştik. Ha demek ki mekilat ve mevzunat buna dedi mütekaribi de katınız bunlar nedir? Zimmette sabit olma cihetinden dirhem dinar gibidir. Vermiş olduğumuz meseleyi mekil ve mevzun veya dedi mütekaripten verecek olursak aynı hükmü vereceğiz demektir. Bu bakım veriyor ona. Ve keza, keza bir hem dinar gibidir, koca rucu eder. Ey kullü mekil ve mevzunin, mevzunin, her mekil ve mevzun da böyledir. Ne demek? Ey keza yeddi o, aynı şekilde koca müracaat eder karısına. İzâkânel mehru, mehir olduğu zaman ne olduğu zaman? Mekilen ev ölçülen veya tartılan şey, mukadderat dediğimiz. Ve vâta şey'en âhara ama fî zimmeti, neyi kastediyor? Adedi mütekaribi kastediyor. Zimmetteki başka bir şey olursa, niçün aynıdır bu mekil, mevzun, zimmette sabit olan şey, bir önceki derste okuduğumuz Derahim denanir gibidir Gerekçe aynıdır Bunlar da tayin etmiyorlar Bunlar da ne yapmıyorlar Tayin etmiyorlar Tayinle tayin etmiyorlar yani. Ven muayyen. Aynıdır dolayısıyla Mehir olarak 100 kile buğday koysalar Akitten sonra bu koca 100 kile buğdayı kadına verse Kadın da 100 kile buğdayı Kocasına hibe etse ve dohul ilişki olmadan adam karısını boşayacak olsa ne yapar adam? 100 kilo buradan yarısını kadından alır hüküm aynı ve emmel muayyenu minhu mehirden muayyen olan tayin edilmiş olan ne gibidir? fekel oruz <gülüyor> ticaret malları gibidir Ha işte orada durum değişir düşün söylemiştik onu aslında bir adam kadını nikahlarken mehir olarak aha bu arabayı mehir olarak koydum deşe nedir bu araba? ticaret malıdır oruzdur Ticaret mallarındandır. Kıyami maldır yani. Piştiği mal değil. Dolayısıyla daha sonra kadın akit bittikten sonra arabayı kocasına hibe etse, ondan sonra da adam karısını ne yapsa, boşasa dokulden önce, kadından bir şey alabilir mi? Arabanın yarısını alır demeyin. Alamaz. Niye? Kain ile tayin edendir. Ya tayin ile tayin edince ne özelliği oluyor? Ya o adam verdiğini aldı zaten. Bak Enes, tayin ile tayin etmeyen de adam verdiğini aldı diyemiyoruz. Niye? E çünkü başka bir şey de verebilirdi. Yani şöyle yapabilirdi. Akdi bin dirhem üzerinden yaptılar. Akit bitti. Akitten sonra kadın bin hem aldı. Ve adama başka cebinden çıkardı bin dirhem etti. Bak aldığı hala kadında. Olabilir mi? Olur. Hüküm ne? Hüküm gene aynı. Hiçbir şey değişmeyecek. Zaten biz aynını verdiği zaman dirhemin ne diyorduk? Sanki başkasını vermiştir gibi diyorduk. Hükmü ona göre kuruyorduk. Tayin ile tayin etmeyenlerde hüküm böyle. Ama Oruz gibi tayin ile tayin eden de hüküm farklı. Neden? Adam hak ettiğini zaten aldı. Hak ettiği neydi yarısı değil miydi? Ahepcini aldı onun için orada rucu söz konusu değildir tibir ne demektir altın külçe demektir onun için zehebeni ona bağlıyorum nukra gümüş külçe demektir onun için gümüşü de nukraya bağlayarak söylüyorum yani bir adam bir külçe altını mehir olarak koydum dese o ne gibidir ticaret malları gibidir öyle değerlendirilir bir rivayet bu Bak normal akitte koca o muayyen'i teslime mecburdur. Ne demek? Şu demek. Akitte mehir olarak bir külçe, aha şu külçe altını işaret ediyor. Bunu mehir olarak koyduğumda şey, akit bittikten sonra aralarında zifaf da oldu. Zifafla birlikte kadın mehri alır değil mi? Alır. Hangi mehri verecek? O işaret etmiş olduğu külçe altını verecek, başkasını veremez. Niye? Oruz gibidir diyor. Yani tayin ile tayin eder demek istiyor. Oldu mu? Bu bir rivayet. Bir rivayete göre böyle. Başka rivayete göre tayinle ve tayin etmez. Dolayısıyla başka bir külçe altını verecek olsa da olur demektir o. Ve fi rivayetin başka bir rivayette külçe olan altın veya gümüş ne gibidir? Kel madru beti basılmış gibidir yani basılmış dirhem gibidir basılmış dinar gibidir tayin ile tayin etmez demek istiyor onu değil de onun değerinde başka bir şey de verebilir peki kematil bahri velev kabazat en nusfe minel mehri kadın mehirden hani bin dirhemdi ya konuştukları mehrin yarısını 500 dirhemi teslim aldı sonra hem aldığı 500'ü kocasına hibe etti hem de kalan 500'ü de hibe ettim dedi Ta 500 daha var bindi misali göre. Hepsini evil bakiyefi zimmeti. Veyahutta 500'ü aldı. O 500'ü değil. Zimmetinde kalan 500'ü sana hibe ettim dedi. Tamam? Aldı 500 kendisinde Ondan sonra da adam kable ilişkiden zifaftan önce ne yaptı Bu kadını boşattı. Gayen o esel joani hartın imam. İmam azama göre bu kadın bu koca karısına müracaat edemez. Oldu mu? müracaat edemez diyor çünkü niye? makbuz var elinde makbuz dediğim teçtim aldığı var kadının ne kadar? 500 kadının kocaya bağışladığı o cimmetindeki ne kadar? o da 500 normalde diyor İmam-ı Azam böyle bir hadisede alacak olduğu neydi zaten? 500 değil miydi? meşale yok 500 ona kaldı 500'ü de kadın aldı Khilâfellehumâ imameyn muhalefet ediyor İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf farklı görüşte ne diyorlar? Her ne şöyle diyorlar. Yarcu aleyha adam karısına müracaat eder. Hangi miktara müracaat eder? Bin Teştim alınan 500 değil miydi kadın tarafından? Onun yarısını kadından alır diyor. Gerekçeleri ne? Şöyleyecek. İrtibaren lil bu birinci gerekçe. Juz'u külle kıyas ederek. Yahut tamamını alsaydı tamamını hibe etseydi yarısına müracaat etmiyor muydu? Gene de İmam-ı Azam'la beraber yani hocamızla beraber biz böyle hükmetmedik mi diyor İmameyn aynı şeyi burada da hükmederiz diyor. Madem ki yarısı kadının elindedir makbuz odur teşlim alınan odur onun gene yarısını alır deriz diyor. Birinci gerekçe ikinci gerekçeleri ve hibetül bazı hibe etme nedir? <gülüyor> hattun hani bir kısmını teşlim aldı o elinde diyelim Diğer kısmını ne yaptı dedik? Hibe etti. O hibe etme nedir? Hatton düşürmedir. Kocasından düşürdü onu. Hatt asıl akde iltihak eder. Katılır diyecek. Şimdi ifadeye dikkat ediniz. Ne demek onu da söyleyeceğim. Dolayısıyla feyel tehiko bu hatt düşürme Hani yarısını hibetti ya, hattır düşürmedir bu, bu düşürme iltihak eder. Neye bir asıl akdi, asıl akte iltihak eder. Ne demek bu? Sanki asıl akit ne kadar düşürdüyse o düşmüş, kalan üzerinden yapılmıştır. Asıl akde iltihak eder o demek ha? Ne demek? Sanki akit akit o düşürülen düşürmüş. Bitti o. kalan ne 500 akit onunla yapılmıştır 500'de yapılmıştır akit 500'de 500'de yapıldığı zamanda kadın onu teştim alsa girdi anlattığımız meşaleydi onu komplecini kocasına hibe ettiğini düşünün etse veya etme elinde dursa hiç fark etmez adam da onu dokulden önce boşayacak olursa adam yarıyı almayacak mı alacak ha işte yarısını alması gerekir diyor imamet oldu mu Yeleh imam azamın delili de şudur. Anna maksud zevci kocanın maksadı ne? Bu mehirlerde kocadan kocanın maksadı ne? Kad, e, kocanın maksadı kat hasıl. olmuştur. Maksadı neydi? Maksadı madem ki ilişkiden önce zifaftan önce onu boşadığı, konuşulan akitte konuşulan mehrin yarısını ona bırakıp yarısını karşılıksız kendisine bırakmaktı. Hasıl oldu mu? Ne oldu. Mesele yok diyor, daha müracaat etmesine gerek yok. Ve ve selamet-i mehir demektir. Mehrin yarısının salim olması, bilâ yani kocaya kalması salimen, bilâ bedelsiz, karşılıksız kalması. Şu Şuada felâ yetsevcubu koca hak etmez, er-rucu'a, rucu etmeyi hak etmez karısına, yine talak boşama durumunda. Vel-hattu, gelelim sizin dediğiniz hat meşeleşine. Hani ne diyordu İmameyn? İmameyn diyordu ki, hat yani hibe edip düşürme nedir? Asıl akde iltihak eder. Sanki asıl akit o düşürme yapıldıktan sonra kalan miktar üzerine yapılmış gibidir diyordu İmam-ı İmam Azam bunu kabul etmiyor. Velhatu la yeltehiku bi astil akdi nikah. Nikahta asıl akde iltihak etmez. Ela yura ispat ediyor onu görülmez mi ki Enne la ziyade de asıl akde iltihak etmezdi bunu geride imameyn de söylemişti ne demek ziyade asıl akde iltihak etmez bir adam nikah akdini yaparken karısına bin dirhem mehir koysa akit bitti bittikten sonra adam hızını alamadı demek ki 500 daha ekledim buna dedi. oldu 1500 mehir tuttu ondan sonra da karısını boşadı zifaf olmadan halvete sahiha olmadan karısını boşadı kadına ne verecek 1500'ün yarısı 750 mi yoksa 1000'in yarısı 500 mü 1000'in yarısı 500 ittifakla neden ciyade asıl akde iltihak etmez Hibeyi i o iltihak etmez oraya demiştik orada tıpkı onun gibi diyor La teltehku hatta o ziyaden olmaz yarılanmaz o 500'ün de yarısını verecek diyemezsiniz kemafil hidayeti burada kalalım isterseniz yoruldum ya peki